Allah'a kavuşmayı istemek. İmam-ı Rabbani Hazretleri Kutlüs-i şöyle buyurmuş. İstemek kavuşmanın müjdecisidir. Yanıp yakılmak da kavuşmanın başlangıcı demektir. Büyüklerden biri, vermek istemeseydi, istemeyi vermezdi buyurmuş. İsteme nimetinin kıymetini bilip, bunun elden kaçmasına sebep olacak şeylerden sakınmak lazımdır. İsteğin gevşememesine ve ateşin soğumamasına dikkat etmelidir. Bu nimetin elden çıkmamasına en çok yarayan ilaç, buna şükretmektir. Çünkü Kur'an-ı Kerim'de, ''Andolsun eğer şükrederseniz elbette size nimetimi artırırım.'' buyruluyor. Hem şükretmek hem de ona sığınmak ve başka bir şeyi sevmemek, İstememek için ağlamak ve yalvarmak lazımdır. İçten ağlamak, yalvarmak gelmezse insan kendini zorlamalıdır. İstek halini muhafaza işi, Kamil ve kemale erdirebilen bir şeyhe varıncaya kadar sürer. Sonra da bütün arzu ve istekleri onun eline bırakmalı, ölü yıkayıcının elindeki ölü misali olmalıdır. İnsanlar Allah'tan korkup dünyaya daldılar. Eğer dünya sevgisinden kurtulsalardı, onların kalpleri Melakut aleminde dolaşıp hiçbir yerde bulunmayan faydalarla dönecekti. Rabia el-Adeviye Hazretleri Kuttus-i -e Sirru